Oynayanlar Ali Ulvi Kurucu Nüvit Candaner Ertuğrul Ümit Dolu Çocuk Onur Kırış 107. Bölüm Anlatılanlardan çıkardığıma göre Kenan Rifai Medine-i Münevveredeki hayatında tam bir ehli sünnet münevveri son derece nezih bir insanmış. Annesine bilhassa hürmetkar ve itaatkar davranırmış. Ondan sonra gelen müdürlere Kenan Bey gibi müdür olmalı denirmiş. Kendisini Medine'de daima hürmetle anılan biri olarak tanıyorum. Ama daha sonra biraz değiştiğini iddia edenler olmuş. İstanbul'da cumhuriyetten sonra müritlerinde görülen ve garip bulunan hallerin sebebi hakkında bir şey bilmiyorum. Tekkelerin kapatılıp toplanmanın ve zikir meclislerinin yasak edildiği günlerde, insanların iman ve ahlaklarını olsun muhafaza edebilmek için müsamahakar sözler söyleyip de etrafındakiler tarafından yanlış mı tevil edildi bilemiyorum. Siz de olaya müsamahakar bakıyorsunuz. Benim hafızamda Şeyh Kenan Rifai muhterem ve yüksek bir İslam şahsiyeti olarak yaşamaktadır. En güzeli de bu gayba. Ne güzel. Hüsnü zanlı esas almak ne güzel. Günlerdir hatıralarınızı dinliyoruz, kaydediyoruz. Sizi yormadık inşallah. Estağfurullah, estağfurullah. Yorulmak yok elhamdülillah. Petrol bulunmadan önce Arabistan tam bir mahrumiyet bölgesiydi. Mustafa Ruyun Bey'in pederi Kaşıkçı Ali Rıza Efendi... ...bir sene bayramları saymazsak 300 gün diyelim... Durmadan kaşık yapan bir adamdı. O ne iman, o ne sabır, o ne aşk. Ateşler içinde, alevler içinde yanar. Avlunun üzerinde sade bir gölgelik. O gölgeliğin altında hoca sabırla kaşık yontar, kaşık yapar. Bir sene çalışır. Kaşığın destesi yani on tanesi bir riyal. Sadece bir riyal mi? Evet. Destesi sadece bir riyal. O günlerde hocanın yazdığı şiirler Medine-i aşkıyla, Resulullah aşkının ateşiyle yanardı. Peki Kaşıkçı Ali Rıza Efendi şair miydi? Aşıktı. Aşkını dile getiren mısralar yazardı. Konya'daki dervişlerinden Hasan Efendi'ye bu şiirlerden birini göndererek onu Medine'ye davet etmiş. Hasan Efendi'nin Konya'da durumu neydi? ''Hasan Efendi'nin Konya'da evi, dükkanı ve muazzam meyve bahçeleri varmış. Bu şiirli daveti alınca gözü hiçbirini görmez. Hepsini satar, savar, çıkar gelir. 1946'da Kahire'den Medine'ye döndüğümde o yılki hacca gelmişti. Görüştük. Ailesi, oğlu ve kızı da vardı.'' ''Hasan Bey ailesini ikna edebilmiş mi acaba?'' Oğlu Muhammed Hasan Beşer o sırada 15-16 yaşlarındaydı. Konya'da hafız olmuş, sesi gayet güzel bir çocuktu. Daha sonra bizim biraderle birlikte Esher'e gitti. Şeriat fakültesini bitirdi. 1955'te döndü. Burada mekteplerde müdürlük yaptı, emekli oldu. Çok zeki ve gayretli bir arkadaşımızdır. Seyyid Kutub'un Haz Bin kitabını ve Muhammed Kutub'un 20 asrın cahiliyeti isimli eserlerini Türkçe'ye tercüme etti. Anladığım kadarıyla oğluyla gelmiş. Konya'daki evini, dükkanını, bahçelerini satıp Medine-i gelen aşık Hasan Efendi, gerek Saatçi Osman Efendi'nin ve gerek Zekaye Hoca'nın sohbet ve kasidelerini en candan dinleyen, dinlemeye doymayan bir dervişti. Artık gidelim yahu vakit geç oldu diyenlere şöyle derdi... Ahu, de çok uyuyacağız. Amel defterimize biraz zikir yazılsın. Bu meclisler Kur'an-ı Kerim'le başlıyor. Allah'ı zikirle devam ediyor. Meleklerin imreneceği, çepeçevre saracağı Cenabı Hakk'ın gök ehline iftarla göstereceği meclislerdir. Evet, haklısınız. Lakin Cenabı Hak meleklerine diyecek ki: "Ey meleklerim, hani ben yeryüzünde insan halife Vekil olarak yaratıp tayin edeceğim dediğimde Sizler buna itiraz etmiş Allah'ım yeryüzünde kan dökecek Yeryüzünü fesada boğacak bir mahlukumu Halife tayin edeceksin Bizlerin ömrü seni zikirle geçer Seni tesbihle geçer Biz ondan daha layık değil miyiz diye sormuştunuz Şimdi bu hali bu meclisi görün diyecek İnşallah meclislerimiz bu ölçüdedir Cenabı Hak meleklere karşı insanı savunacak Buna biz vesile olsak olmaz mı? Meleklerine diyecek ki Allah. Ey meleklerim siz vaktiyle böyle demiştiniz. Bakın benim kullarım nerede toplandılar, ne yapıyorlar, ne diyorlar, ne diliyorlar diye bizi gösterecek. Melekler Allah'ım şahidiz ki affını diliyorlar deyince de Cenab-ı Hak işte siz de şahit olun. Ben onları affettim buyuracak. Kardeşler bizim sohbetimiz de o sohbetlerden oldu. Haydi. Biraz daha devam edelim. Hasan Efendi ümmiydi. Okuma yazma bilmezdi. Bütün ömrü büyükleri dinlemekle geçmişti. Konya'nın en büyük vaizlerini dinlemişti. 1930'lu yıllarda pederimin Konya tekke mahallesinde sabah namazından evvelki vaazlarına da gelirdi. O kış gecelerinde oğlunu da yanına alır... Kar tipi içinde o fırtınalı gecelerde bile gelir, paltosundaki karları silkeler otururdu. Babamın vaazını dinler, feyz içinde gözyaşlarıyla kalkar, amcamın vaazını dinlemeye giderdi. Vaazları dinleme konusunda pek vefalıymış. Hasan Efendi'nin bu arif zatın unutamadığım bir sözü var. Biz de öğrenebilir miyiz? Konya şivesiyle, Dünyada insanın hayatında üç tane toh var derdi. Toh, yani tuh, eyvah demek. Hasan Efendi bu üç eyvahı şöyle açıklardı. İnsan üç çeşit eyvah der. Günlük eyvah, yıllık eyvah, ömürlü eyvah. Günlük eyvah, hanım yemeği yakar, eyvah dersiniz, yenisini pişirir. Senenlik eyvah, elbise diktirirsiniz dar olur sıkar, eyvah dersiniz. Eskinciye kadar onu giyer, seneye yenisini yaptırırsınız. Ya ömürlük eyvah? Ömürlük eyvah, ev yaptırırsınız gönlünüze göre olmaz. Her girip çıktıkça eyvah dersiniz. Bunların hepsi fani hayattaki eyvahlardır. Bizler hep bu eyvahlardan bahseder, onlara üzülürüz. Hiç ebedi eyvah aklımıza gelmez. E, ebedi eyvah nedir, nedendir? Amcamla işittim. Hocamdan işittim. Ehli cennetin de eyvah olacak. Ehli cennetle de şöyle eyvah diyecekler. Allah'ım sana kulluk edenlere senin madem ki bu kadar nimetlerin varmış biz niçin sana hakkıyla kulluk edemedik de seni anmadan kafletle geçirdiğimiz anlar oldu. Eyvah! Bizler neden öyle gaflet ettik? Dostlarım işte asıl eyvah budur. Gelin biraz daha oturalım. Eyvah demeden önce Allah diyelim. Ayrılırken de Oh, elhamdülillah diyelim. Hasan Beşer amca işte bunları söylerdi. O günlerde memleketlerinde her şeyi bırakıp gelen o kimselerin öyle bir aşk ve şefleri vardı ki, insan onların imanları karşısında hayret eder kalır. Hiç birisinden bir nedamet, bir pişmanlık duymadım. Hasan amca da onlardan biriydi. Medine-i Münevvere insanı değiştiriyor galiba. Medine-i Münevvere farklı bir yer. Elmasla kömür orada hemen ayrışırmış. Hakiki olanla sözde olan belli olurmuş. Hakiki olmayan Medine'de barınamazmış. Evet, bu tespit Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait. Medine-i Münevvere'de bir Ramazan gecesi, Arem-i Şerif'te teravih namazı kılıyorduk. 1991 yılıydı hareme yeni tayin olmuş imam Şıh Eyüp kıldırıyordu. O Ramazan için Ürdün'den gelmiş bir aile, bizim mahallede oturuyorlar. Yaşlı bir babayla iki oğlu her gün teravihe geliyorlar. Namazı Ravza-i Nebevi'de, mihraba yakın bir yerde, onlar hemen önümde birlikte kılıyoruz. Kar üstüne kar, Ravza'da ve teravi. Karlı bir iş. Yine bir gün Ramazan'da Şıh Eyüp, Yirmi beşinci cüzü okuyor. Bayati makamında çok hazin bir şekilde başladı. Melekler yeryüzündeki Muhammed ümmetine, müminlere dua ederler, istiğfar ederler. Cenabı Hak'tan onların affını dilerler. Bu ayeti kerimeleri okuyordu. Önümdeki o ürdünlü ihtiyar aniden yere düşüverdi. Hayırdır inşallah, ne oldu ki? İki oğlu selam verdiler, hemen zemzem getirdiler. Safdaki insanlar da tuhaf oldu. İhtiyar oğullarına namazınıza devam edin, beni bırakın diye işaret etti. Sağ tarafına yatırdılar. İhtiyar kendisine hakim olamıyor, sürekli ağlıyordu. İçin için dertli dertli ağlıyordu. Neden ağladığını öğrenebildiniz mi? Namaz bitti, herkes geçmiş olsun geçmiş olsun filan dediler, gittiler. Ben kaldım. İhtiyar sessiz sessiz ağlamaya devam ediyordu. <Gülüyor> Geçmiş olsun amca hayırdır inşallah. ayet Kerim'e mi dokundu? <Gülüyor> Seyyidina Ömer'e de böyle olmuştu. Birisi ve Tur suresini okuyormuş... ...Hazreti Ömer de böyle düşüp kalmış. <Gülüyor> Yeryüzündeki müminlere melekler istiğfar edenler. Mealindeki ayeti kerime okunurken baktım, mihrabta peygamberin zişanı gördüm, dua ediyordu. Gözümün önünde öyle tecelli etti. dayanamadım, ayaklarım vücudumu taşıyamadı, yıkıldım. Amcam merhum öyle demişti, oğlum Medine-i Münevvere'de Evliyaullah gizleniyor. Burada makam, mevki, menzil siliniyor. Buranın hikmeti, sırrı budur. Burada etrafı bir tevazu, bir nur, bir esrar perdesi kaplıyor. Güneşin doğmasıyla yıldızların silinmesi, şehir ışıklarının sönmesi gibi, veliler velisi, peygamberlerin imamı, peygamberi zişanın immeti, ruhaniyeti, Maneviyatı, letaifi örtüyor. Burada gizli bir perde var yavrum derdi. Bu tespit insanı temkine davet ediyor. Medine-i Münevvere'de dikkatli olmak lazım demek ki. Evet, amcam da öyle derdi. Burada herkes edeple geçsin, herkes hüsnü zannetsin diye böyle bir hal vardır. Hiç belli olmaz. İşçidir, tamircidir, hamaldır. Allah'ın veli kullarından olabilir derdi. Siz böyle bir şeylere şahit olmadınız mı? Bu konuları anlatmak ne kadar uygun olabilir bilemiyorum. 1953'te EFKAF'ta memurdum. İnşaat ve siciller daire başkanıydım. Osmanlı'dan kalma tapular, siciller, kayıtlar olduğu için... ...bu daire başkanının Türkçe bilmesi şarttı. O sebeple fakiri tayin etmişlerdi. Orada çalışıyordum. Konumuzla alakasını kuramadım. Bir gün öğle namazını kıldım. İçimde bir sıkıntı var. Sebepsiz bir sıkıntı. Hayırdır inşallah. Arkadaşlara ben biraz rahatsızım eve gideceğim dedim. Pekala dediler. Hayırdır inşallah. Valide o zaman hayattaydı. İki keçimiz vardı. Sütü sağlır evde yoğurt, peynir filan yapılırdı. Keçiler için eve mutlaka yonca götürmek lazım. Yonca pazarına uğradım. Yoncayı aldım. Yonca'yı eve siz mi götürüyordunuz? Yok, aldığımız yonca'yı hamala verirdik. Hamal bir şekilde yonca'yı alır sırtlanır peşimiz sıra evimize getirirdi. O gün Nur Yüzlü yetmiş yaşlarında bir Yemenli talip oldu bizim yonca'yı götürmeye. Ya da bana öyle geldi. Ben önde o iki adım arkada eve doğru yürümeye başladık. Hamal amca Yonca'yı başına koyduğu andan itibaren Hamde Şükre başladı. 107. bölümün sonu. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Burç Prodüksiyon